Muhterem Müslümanlar, geleceğin insanla hükmedecekler, hayatını muvazeneye tabi tutmuş olanlar olacaktır. Geleceğin temiz tohumları, sümbülleri, semaya doğru ser çekmiş, dal budak vermiş, muhteşem mübarek, şeceriyi mübarekeleriyim mübarek insanları, İslami muvazeneye riayet etmiş kimseler olacaktır. İslam'ın hastalık saydığı şeylerden ictinab edenler, hastalıktan kaçayım derken başka hastalığa düşmemiş olanlar, İslam'ın gösterdiği muvazeneyi bulanlar, Allah'ın nimetleriyle övünüp kibir ve gurur çalım satanlar değil, bir tarafında kibir ve gurur var, öbür tarafında zillet ve sefalet var. Ortasında resul Ekrem'in yolu var, getirdiği muvazene var, tevazu var. O en korkunç düşmanları karşısında dahi, en cesaretli bir insan olarak tanınmıştım. İşte meydanların Şahi Merdan'ı, Hayder'i, Kerrar'ı, damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu an Biz muharebelerde sıkıştığımız zaman da Resul Ekrem'in yanına dönürdük diyor. İşte Hüneyndeki durumum. Ya Hazreti Haris veya Hu Abbas ibn Abdul atının zimamından tutmuş. Ene'n Nebi la kâzib diyor. Ben peygamberim ve yalan yoktur atını Mahmuz Zeybilere doğru gidiyor o düşmanın çokluğu karşısında yılgınlık göstermiyordu. Fakat aynine bir alın, oradaki ihtişamlaşan ruhuyla, dünyalara sığmayan ruhuyla, tek başıma kalsam dahi bu davayı götüreceğim diyen ruhuyla, cihana meydan okuyan ruhuyla, Bizansı da sarsacağız, Sasani'yi de yıkacağız, bütün ruhuyla haykırmasına karşılık Medineye Mekke-i Mükerreme'ye merkubuyla girerken o kadar bir tevazu içinde giriyor idi ki atı eyerin başı mübarek atının eyerinin kaşına değecek kadar iki büklümdü diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh Atının üzerinde merkubunun üzerinde başı eyerin kaşına değecek kadar iki büklümdü bu mana şunu ifade ediyordum. ''Ey Kabe'nin Rabbim, Kabe'yi haram yapan Rabbim, Kabe'de kan dökülme ve kital cidali haram eden Rabbim, ben Kabe'ye giriyorum ama sana karşı tevazu içinde ve iki büklümüm.'' diyordum. Onun cihana hükmetmesi sadece tevazunu artırmıştım, onda incelik meydana getirmiştim. Melekleri gıptaya sevk edecek bir incelik meydana getirmiştim. Bu muvazeneyi mümin kazanacak. Ve mümin bu muvazeneyi kazanmakla geleceğin kaderine hükmedecek. Devletler arası yerini alacak, dünya muvazenesinde bir ağırlığı olacaktır. Mümin muvazenesi. Mümin, tevazu sıfatıyla serfiraz olacak ve dersin muazenesi de budur zaten Resul-i Ekrem bütün hayatını bu anlayış içinde geçirmiştir bütün hayatını bir sahabi anlatıyor ramazan Şerif'ti oruçtu kendisine bir bardak süt verildi ashab onun hoşuna girebilecek şeyleri bazen yaparlardı o bir bardak sütü aldı ağzına götürdüğünde hemen bardağı dudağından uzaklaştırdı bunun içinde bir şey var dedi. Dediler evet ya Resulullah balı da seversiniz. İçine bir damla bal damlattık tatlı olsun diye. Ama ana la uharrimuhu. Velakin man tawada rafa'ahu Allah ve man takabbara Taberani bezdar rivayet ediyor. Ben böyle içine bal karıştırılmış sütü haram kılmıyorum. Ne var ki kim mütevazi olursa yemesinde, içmesinde, giymesinde, bütün hayatında Rab onu yükseldikçe yükseltir, yükselttikçe yükseltir. Ama kim de burnunu dikersem, her şeyi nefsine münhasır görürsem, ben yapıp ben çatacağım dersem, sahnede sadece kendisini görmek istersem, Rabbim onu bitirdikçe bitirir. Tükettikçe tüketir, azalttıkça azaltır ve bir gün hakkından gelir altın üstüne getirir. Nebinin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüdükçe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek makamını. Başı harşa çıktıkça tevazu gösteriyordum. Bu tevazu biraz irfanla mevsuden mütenasiptir. Kendisi hikaye eder Cibril'in durumunu. Cibril onu onu ondan zaten onu da ondan dinlemek lazım. Cevahir kadrini cevher firuşan olmayan bilmez. Kaba bakırcı kaba demirci altını gümüş anlamaz. Cibrili Hazreti Muhammed anlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Cibril anlar. Kadıyyat'ın naklinde şunu görüyoruz. Mirasta o meşgul, o mevcudu meşgul at neyse. Onun sırtına bineceği zaman, böyle bir şereften ötürü at alabildiğine serkeşleştim. Yerinde duramıyor, alabildiğini oynayıp duruyordum. Cibril şu sözü söyledi ona, مَا رَكِبَكَ اِلَى الْآنْ مِسْتُهُ اَوْ Şu ana kadar bunun gibisi senin sırtına binmedi deyince diyor ki, فَرْفَتْ arakan. At terkan içinde kaldı tepeden tırnağı ter içinde kaldım. İşte bu Cibril'in Hazreti Muhammed'i tanıması. Bir de Hz. Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bir noktaya geldi ki, hicap hicap üstüne perdeler kalkıyordu. Orada Rabb'in huzuruna varan Cibril'de bir edep gördüm ki, anladım Allah'ın huzurunda edep nasıl olurmuş diyorum. Cibril de orada Rabb'in huzurundaki edebi gösteriyordu. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir, bir bilme meselesidir, iç aydınlığı meselesidir, kalbi zulmette olan insanlar bin tane kitap devirseler dahi kabar kaba insan olmadan kurtulamayacaklardır. Süleyman aleyhisselam peygamber hükümdar, her sabah çıktığında zayıf hadisler bize naklediyor fukaranın kapısını dolaşır gider her fakirli oturur ve yanına otururken de büyük hükümdar ve nebi, miskinun minel mesakin ya Rabbi, Miskinlerden bir miskin yarabbi Süleyman, Süleyman da miskinlerden bir miskin diyordum. Nebi maddi ve manevi tahtı yükselirken, maddi ve manevi her türlü makam ve mansıba zahib olurken, Miskinun minel mesakin diyor. Ah kırılası burunlar. Rabbin huzurunda bile oturmasını bilemeyenler. Büyük Allah'ın huzurunda görmesine inanıyorum gibi tavrandığı halde. Kafir kafir ölü ölü ve anlamsız bakışlar içinde bulunanlar. Miskinun minel mesakin. İnanıyor musunuz Allah'a? Miskinun minel mesakin. Dilencilerden bir dilenciyim. Her şey ile Allah'a muhtaç bir dilenciyim. Cismiyle, cesediyle, aklıyla, ruhuyla, her şeyin Allah'tan emanet almış bir dilenciyim. Fakirlerle oturuyoruz. Salim İbni Kasım, büyük muhaddis, tefsirci Muhammed İbni Mukatil'in kapısında... Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Secdede de eda nasır bağlamış Muhammed İbni Mukatil. Kapısında başka şerefli bir insan Salim İbni Kasım. Soluklarla sabah hayat kalkar kalkmaz kapısına koşuyor. Ente imamuna udullahi azze ve cellelena diyor. Sen imam mısın? ne olur Allah aşkına bize dua diyorum. dua diyorum. Ortalığı şiddetli bir fırtına kasıp kavuruyor, zelzeleler birbirini takip ediyor, taş taşın üstünde kalmıyor, ente imamuna udullah azze ve cel lena diyor. O şu mütevazane mukabelede bulunuyor. Ah ya leyteni lem akun sebeben lehelâkikum. Ne kadar arzu ederdim sizin helakınıza sebep olan olmayayım. Ben korkuyorum şu fırtına benim yüzümden esiyor. Korkuyorum şu zelzele benden dolayı oluyor. Benim günahlarımdan Allah sizi mahvediyor. Gidiyor, bu tablo bitiyor. Ertesi gün aynı sevinç içinde Salim İbn-i Kasım, Muhammed i̇bn Mukatil'in kapısında. Bu gece rüyamda Fahri Kainat Efendimiz'i gördüm buyurdular ki Allah Celle Celaluhu insanların içine bela ve musibet salmıştı. Kendine hakir görerek el açtı dua dua yalvardım. Muhammed İbni Mukatil dua ettim. Allah belayı ve bu ref etti memleketinizden diyordum. Kulda Allah karşısında çı kıymet ve değere bakın bir de kulun kendisine bakışına bakın. Hz. Muhammed'in duasına bakın. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyorum. Mefhumu muhalifim. Allah'ım insanlar nazarında küçük etsem bile zararı yok. Ama senin nazarında beni kıymetle eyle demektir. Aziz Müslüman, İnsan büyüdükçe mütevazı olursa bu Allah'a kurbiyetinin, Allah'la münasebetinin kuvvetinin ifadesidir. Büyüklüğünü cebbarlıkta kullanıyorsan, büyüklüğüyle başkalarını eziyorsan, büyüklüğüyle tahakküm yapıyorsan, o ciddi bilemeyeceği farkına varamayacağı bir küçüklüğe ve kendisini mahkum etmiştir. Koca Yavuz, Seyyidina Yavuz Selim, Koca Yavuz, ben öyle diyorum, tenkiti yapılabilir. Sekiz senede alem İslam'a en büyük armağanı yapan koca hükümdar. Tahtı, tahtgahı, evi, otağı, barkı, atın sırtı olan koca Yavuz. Rahat bir dünya yaşaması mümkünken gazi giray gibi atından süngüsünden mızrağından başka bir şey tanımayan koca Yavuz. Burası çaldıran, burası mercidabık, burası da ridaniye. Dünyayı bir baştan bir başa gezen ve iki hükümdara dünyayı az gören koca Yavuz. ile otururken bir gün köleler yanından geçiverirler. Boyunlarında tasmalar, kulaklarında halkalar vardır kölelerin. Nedim'ine sorar sultanım nedir bu kulaklardaki halkalar? Der ki hükümdarın köle olduklarının amaresidir. Ah oh, ne güzel şey, çatır bir da ben de takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim. Yavuz, zembilli gibi sert alabildiğin akıllı kırk yaran, alabildiğin hakşinas hak hakveres bir şeyhülistanı var Yavuz'un. Yavuz Selim nasıl hakberest. Zembilli de o kadar hakberest. Yavuz'un yanında atını sürüyor. Cihan hükümdarının yanında yürüyor. Ve Yavuz bu danışmenin asla yanından ayırmıyor. Bu müfti İstakale'nin asla yanından ayrılmıyor. Bu büyük ledün adamını asla yanından ayırmıyor. Ve ama Yavuz yine de Yavuz. Bir yanlışlıktan ötürü çok sevdiği paşası Sinan'ın başını kesecek kadar, kestirecek kadar sert, hakperest, kesin kararlı Yavuz. Zembillinin atının ayağından bir parça çamur Yavuz'un çubbesine sıçrıyor. Koca hükümdar Şeyhülislam'ın endişesine mahal bırakmadan dönüyor ve tebessümle şöyle diyor. Hocam herkes fanidir, ben de faniyim. Bir gün öleceğim ben de, sana bir tavsiyem, bir recam var. Bu vasiyetin daha mal yerine getirilsin. Şu senin mübarek ayağından sıçrayan çamurlucu beni arzu ediyorum kefenime sarın. Rabbimin huzuruna bununla gitmek istiyorum. Büyüklerde büyüklüğün alameti haddini bilmek ve tevazüdür. Küçüklerde küçüklüğün alameti kabına sığmamam. İnsanlarla uzlaşamam, anlaşamam, başkalarını rahatsız etmem, tahakküm gösterme, baskı yapma, kendini büyük görmem, marazi ruh haleti içinde bulunmam. Rabbim bizi tevazu ile serfiraz kılsın, korkaklıktan, mezelletten, aşağılık duygusundan, manevi inkisardan masum ve mahfuz buyursun kibir ve gurura düşüp o kayyada boğulmaktan nama mahfuz buyursun. Sırat-ı müstakim olan tevazu ile bizleri şeref piraz eylesin. Aleynâ ahtan al-kelâm ve abla'an nizâm. Kelâmullah el melikül azîzül ve teâlâ fi'l-kelâm. Ve izâ kur'a'l-Kur'ânu